Yanımızda dine ya daha aşağı mukaddesada küfür edenler oluyor. Bu konu ile karşılaştığımız vakit tavrımız ne olmalı, ne yapmalıyız diye sizlerden cevap beklerler. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah. Maalesef cahiliye döneminde olduğu gibi günümüzde de mukaddes değerlere küfür eden, hakaret eden insanlar mevcut. Bu durumda Müslümanlar nasıl bir tavır almalı? Bu konuda bazı ayet-i kerimeler var. Mesela Nisa suresi 140. ayet-i kerimede bu durumda ne yapılması gerektiğini Cenab-ı Hak bize öğretiyor. Şimdi o ayet-i kerimeyi okuyalım. Bismillah. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ fil kitabi. Allah kitapta şöyle indirmiş. Nedir o? En... Yani İsa semaetum ayet-i Allah, ve yüstezav bıha. Yani baktınız ki siz Allahın ayetleri hakaret ediliyor, inkar ediliyor ve alay ediliyor. Bu durumda ne yapınız? Falatak odu mahom. O kişilerle birlikte oturmayınız. Hatta yahudu fi hadisin gire. Yani o konu kapatılıp başka bir konuya geçilmedikçe Müslümanlar olarak sizin orada oturmanız uygun değil, oturmayacaksınız buyuruyor. Peki biz oturur da o hakaretleri dinleyecek olursak, Allah'a küfrediliyor, dini mukaddes değerlere hakanet ediliyor. Ne olur neticede Cenab-ı Hak idem buyuruyor. Yani orada oturduğunuz takdirde onlar gibi olursunuz. Bu ne demek? Şimdi mesela İbni Kesir orada oturur ve söylenenleri ikrar eder, onaylarsanız diye yorumlamış. Ancak bir Müslümanın yapması gereken şey e, dine hakaret ediliyor, küfrediliyor, alay ediliyorsa... Tabii bir Müslümanın yapması gereken şeyler var. Eğer ilmi açıdan cevap verecek durumdaysa mutlaka onu cevaplandırmalı. Yani ilmen ve fiziken gücü olan kişiler bu tür şeyleri yapabilir. Ancak sizin orada bu kişilere cevap vermeniz sıkıntı oluşturacaksa yapacağınız şey kalben buğz etmek ve en e, münasip, müsait bir zamanda orayı terk etmek olmalıdır. Cenab-ı Hak bize bu konuda, فَلَا تَقْعُدُوا buyuruyor. Yani onlarla birlikte oturmayınız, oturup onları ikrar edecek olursanız, ki tefsir böyle yorumlamış, o zaman onlardan farkınız olmaz buyuruluyor. Evet. O halde bugünkü tavrımız, dine, imana, İslam'a, mukaddes değerlere hakaret edilen noktalarda mutlaka tavır koymak ya cevap vermek yahut da orayı terk etmek şeklinde olmalı ki Cenab-ı Hak bizden razı olsun.